Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Saffat Suresi 1-132. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder, geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere andolsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. Bu ayetten meleklerin kastedildiği, 164 ve 165. ayetten ve tefsirlerden anlaşılmaktadır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Ayet-i Kerime'de doğular çoğul olarak gelmiştir. Bu ise, dünyanın yuvarlak olup, her gün güneşin etrafındaki yörüngesinde dönerek gitmesiyle bir sene boyunca meydana gelen doğuş yerlerinin farklılığına, ve onun çokluğuna işaret etmektedir. Eğer dünya dönerek gitmeseydi güneş aynı yerden doğardı. Gece, gündüz ve mevsimler olmazdı. Batılar da aynı durumda olduğundan Cenabı Hak burada zikretmemiştir. Diğer ayetlerde ikisini beraber zikretmiştir. Şüphesiz biz size en yakın göğü bir zinetle yıldızlarla süsledik ve onu Azap itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar o şeytanlar meley alayı üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa hemen onu yakıp delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resul, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar.'' Kendilerine öğüt verilse, öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman, alaya alırlar. Ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir, derler. Biz, sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek? Derler. Deki evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı, ancak korkunç bir ses ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki toplayın zalimleri. Onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna, sırata. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da azaba karşı birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada kendilerine uyan kimseler o uyduklarına doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir bizi yanıltırdınız. Ötekiler de derler ki hayır siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Bu sebeple Rabbimizin sözü azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine ''Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygamber'e karşı ''Biz Mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz?'' derlerdi. ''Hayır, o bir Mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız.'' Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan da hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş Deve kuşu yumurtası gibidirler Cennetlikler Birbirlerine dönüp Hallerini sorarlar İçlerinden bir sözcü der ki Evet Benim dünyada bir arkadaşım vardı Bana Gerçekten sende mi dirilmeyi Kat'i tasdik edenlerdensin Biz ölüp toprak Ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip Hesaba çekilecekmişiz Derdi Sonra yanındakilere ''Siz onun halini bilir misiniz?'' dedi. Derken baktı da, onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, ''Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum.'' Dedikten sonra yanındakilere, ''Biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi?'' Diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma ağırlanma mı daha hayırlı yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. Şüphesiz o zakkum, çılgın ateşin dibinden çıkan acı, dili damağa yapıştıran kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar, bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklardır. Yalnız bu dünyadakinin bile tadına bakanların, bütün gün dili damağa tutkallı gibi birbirine yapışıp durur. Hem acımsı hem de kötü kokuludur. Sonra bunun üzerine onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak, uyarılıp da yola gelmeyen atalarının izinden gidip kula kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz, tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini Suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? dedi. Hazreti İbrahim'in kavmi, Yıldızlara bakıp kahinlik yapardı. Bayrama çıkarken kurban keserler, gelinceye kadar güya yemeleri için putların önüne nefis yemekler koyarlardı. Hz. İbrahim'i de bayrama götürmek istediler. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da, ben hakikaten hastayım dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp, ''Hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?'' deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. ''İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz?'' dedi. ''Halbuki sizi de, bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan, yaratılana tapar mı?'' deyince onlar kızdılar. ''Onun için bir bina yapın da, onu içinde yakılan çılgın ateşe atın.'' dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, Beraberinde işe koşma çağına erişince babası ey yavrucuğum doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu ey babacığım emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Her ikisi de Allah'ın emrine itirazsız teslim oldu. Hiçbir şey onlara engel olmadı. Buradan anlıyoruz ki Allah'a kulluk ve imtihanı kazanmak için onun emirlerini yerine getirmede herhangi bir şeytani engeli tanımamak gerekir. Kurban dilense Hazreti Hz. İsmail'dir. Muharref Tevrat'ta geçtiği gibi Hz. Yakup değildir. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki, sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte, iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o, mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun olsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettikte üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Haruna selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Bal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Şam bölgesindeki Bek isimli şehir, bu puttan dolayı Baalbek adını almıştır. Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz... ...iyi hareket edenleri, ...biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu, o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut'ta, ...elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu, ...hem ailesi sayılanları, ...ancak geride kalanlar arasındaki, ...ihtiyar bir kadın olan, ...imansız karısı hariç, ...toptan kurtardık. Sonra, öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbetsiz onların yurtlarına hem sabahliğin hem geceliğin uğruyorsunuz. Hâlâ akılanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince, Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler, Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama O bizi tesbih etti. Biz de O'nu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı gölgelik bir ağaç bitirdik. O'nu yüz bin hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de O'nun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler, biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resul, şimdi sor o Mekkeli müşriklere, kız evlatlar Rabbinin de oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar buna şahit midirler ki, melekler dişi diyorlar. Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, ''Getirin kitabınızı.'' Bir de tuttular, onunla Allah'la cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler, insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah, onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan, İhlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi. Biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı. Eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler, kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir. Hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini. Kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şam ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, Onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Saffat Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür